Mehmet Ali Kaçar, Sıvacı ustası. Yaylaya gittim bir gün. Babamların Mersin Fındıkpınarı yaylasında evleri var. İkinci kata bir oda yapmışlar. Odaya da bir Sıvacı çağırmışlar. Ben de o gün tesadüfen babamları görmeye gittim. Babamlarla konuşurken babam dedi Sıvacı var. Çıktım yukarıya. Adam tam bir fotoğraf. Yani tam bir portre. Babama dedim ki baba ben bu adamın fotoğraflarını çekeceğim tamam kızım dedi. Adamcağız da birkaç dakika çekeceğim diye benim izin verdi. Yukarıya çıktım. Sabah saat 9'du. Öğleden saat 3'tü. Ben hala adamın fotoğraflarını çekiyorum. Adam diyor ya diyor bu kadar fotoğrafı ne yapacaksın abla diyor yeter diyor. Ya diyorum bak bunun içinden bir kare çıkacak bana. Çünkü senin o kadar doğal bir fotoğrafın olmalı ki. Beni unutmalısın yani. Bu adamla zaten sonra uzun yıllar çok güzel işlerimizi yaptı sağ olsun. iyi bir usta.